Tamam ok. ee, Birinci soru olduğu gibi okuyorum hocam. Diyor ki muhterem şeyh. Orada mı geldin sonra? Hayır bu derslerinde. Ha, e, Azeri kardeşlerdi. Evet <gülüyor> tamam. Diyor ki muhterem şeyh günümüzde ve özellikle bulunduğumuz ülke Türkiye'de babam teminlesi kimleri kapsıyor izah eder misiniz? Allah size hayırlarla karşılık versin. Havam mı? Evet. Muhterem şeyh günümüzde ve özellikle bulunduğumuz ülke Türkiye'de Avam kelimesi kimleri kapsıyor? İzah eder misiniz? Elhamdülillah. Şimdi avam kelimesi arkadaş soru Kimi kapsıyor? Avam kelimesi Aslında bellidir. Ama nedir? Detayı var. Avam nedir? Yani dini meselede nedir? Her şeyi detayıyla bilmeyene avam diyenler. Mesela ben tıp meselesinde neyim? Avam sayılırım. Ben tıbbı bilmiyorum. Ha biliyorum. Başım ağırsa ağır çesici alırım. Y yaram olsa e, bunlar olmasa olmazlardır. Yaram elim kesilse bu yarayı ne yaparım? Mikroba vermem, temiz tutarım. Bunlar bilinen bir şeylerdir. Ama datay için bilir uzmanlar bilir. Dinde de datayı için bilir alimler bilir. Bunun tersi nedir? Avam. Şimdi bizim mühendisler var, doktorlar var. Bunlar özeldir. Bir de avam var. Buların neydir? Genel insanlar. Bu da avamdır. Ama bazen bazen ne var? Bir tane doktordur. Eyvallah. Diploması var. Diploması var. icazet almış. Buna heyet ne yapmış? İtiraf etmiş. Cüvenmiş buna. Diploma vermiş. Evet. Bu adam bu işi yapabilir. Bir de bir tarafta ne var? Bir tane tubla ilgili dergiler okumuş. Yani bugün de internet var. İnternette makaleler okumuş. Ne olmuş? Aydın olmuş. Yani avamın bir kalitesi, bir derecesi çıkmış. Ama buna tabip diyebilir miyiz? Doktor diyebiliriz. Diyemeyiz. İşte avamın da detayı var. Bilmemiz lazım. Yani tamam bu avam siyah-bayaz değil. Renk tonları var. Avamın tanımında renk tonları var. Bazı insan var Arapçayı süper biliyor. Arapça üniversite bitirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlamakta nedir? Avamdır. Kur'an-ı Kerim'i anlamak Arapça bir şertidir. On şertten diyelim bir şertidir. Ama diğer şartlar yerinde bulun. Onun için bu avam sifatından çıkmamış. Bazı insanlar var dinde bilgilidir. Vaızdır, şeydir ama bazı konularda avamlıktan çıksa da birçok konuda avam kalmış. Yani bunun birçok detayı var. Oradan biz fark ederiz. Türkiye'de birçok maalesef ilim ehli var. İlim ehli diye geçiniyorlar. Birçok meselede havam kalıyorlar. Onun için alimlerden vaazleri nasıl ayırt ederler alimler demişler. nazilelerde. Nazile nedir? Bir musibet indi. Güncel, Güncel bir mesele oldu. O mesele kitaplarda bakıyorsun pek yazılmıyor. Yani kitaplarda detaylı yerlerde Yazılıp oradan buradan alıp ayetten, hadisten, olaylardan, kıyasten istinbat edilir, hüküm çıkartılır. Bunu kim yapabilir? Alim yapar, o vaaz yapamaz. Onun için bir günde birçok insan var, ders veriyor, güzel de konuşuyor, eyvallah hata da yapmıyor ama ilmi meselelerde avamdır ama diğer meselelerde aydındır, bazı meselelerde hocadır. Onun için avam tam olmaz ama genelde avam dedik cahil insanlardır. Ama neyi biliyorlar? Olmasa olmazı biliyorlar. Yani dinde olan zaruret meseleleri biliyorlar. Bunu bildin, avamsın. Avam değil ki hiçbir şey bilmez sıfırdır. O sıfır olsa o zaman Müslüman değil. Avam işte namaz ferzdir, zekat ferzdir, içki haramdır, şirk haramdır, Allah'a şirk koşulmaz, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Bunları bunlar bilinen bir şeylerdir. Avam bunları bilmesi lazım. Ama bazı insanlar var, bazı toplumlarda insanlar Arapça biliyor ama avamlık sıfatından çıkmamış. Neden? O toplum akıntısı e, ters anlatmış ona. Sünnet, bid'at olmuş. Zannediyor, bid'at işliyor, zannediyor, sünnettir. Bazen kifir işliyor, zannediyor, dâid işliyor. Allah korusun. Var böyle. Bizim toplumumuzda var. Ama işte bunları hepsini aynen kefeğe koymamak lazım. Evet. Ee, aynı kardeşim sorusu hocam. Diyor ki muhterem şeyh önümde kabir olan mescid ve camilerde namaz kılmasının sünnetle men edildiğini biliyoruz. Ancak bunu diğer kardeşlerle paylaştığımızda sütreyi delil gösteriyorlar. Bu konuyu izah eder misiniz? Allah size hayırla karşılık versin. Şimdi arkadaşlar... Sütreyi delil getiriyorlar. Hocam. Evet. Şimdi bu kabir meselesi kabir olduğum camide namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bunun e, bunun şeyi e, açıklaması şöyledir. Bir cami eğer yapılmışsa sonradan kabir içinde gömülmüşse bunun hükmü ayrıdır. Bir de bir cami, bir kabir var onun üzerinde cami yapılmış bunun hükmü ayrıdır. Eğer bir kabir var ise o cami gelip kabrin üzerine yapılmışsa o camide namaz kılınmaz. Tam tersine o o camiyi yıkmak lazım. Yani bugün de bir Müslüman bir yönetici olsa o camiyi oradan kaldırmak lazım. Çünkü hürmet nedir? Kabirindir. Ha o kabrin ehli, o semt ehli ittifak ettiler. Dediler camiyi yıkmayalım. Bu kabri kaldırırım burada tektir. Müslüman mazarlığına götürelim. Burada masrahat gereği o o, o, o günün alimleri böyle raci görseler olur. Yeter ki o kabir oradan çıkar. Ama aslında hürmet kabirindir. Cami yıkılır hiç önemi yoktur. Çünkü sen tecavüz etmişsin. Kabrin Müslüman kerimdir, azizdir. Diriliğinde, örlüğünde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci mesele eğer Cami var. Onun üzerine geldiler havlasında ne yaptılar? birden deneni gömdüler. Onun hiç kerameti yoktur alimler diyorlar. Hemen o kabri kazılır onu götürüp mazar, Müslüman mazarlığında gömülürler. Ama şimdi bunun genel hükmedir. Biz ne onu camiyi yıkabiliriz ne kabri kaldırabiliriz. Çünkü bizim elimizde yönetim yoktur. Bunu kim yapar? Müslüman yönetici yapar. Müslüman yöneticisi de Müslüman yöneticisi de bunu maslahat gereği belki takhir eder. Yapamaz. Çünkü fitneye sebep olur. O da onun fıkhıdır. O zamanın zamanına göre mekanına göre bu fıkh da değişir. Şimdi biz gelelim fıkhı mevcut. Bugündeki fıkhı nasıl fıkh edelim? Bugündeki Vay mesele. Yani. Yani. Bugündeki bizim durumumuzu nasıl fıkh edelim bu vakayı? de zaten elhamdülillah Allah'ın sayasında e, Cumhuriyet Türkiye'de kurulduğundan sonra yani dini gereklerden değil, dini hassasiyetten değil. Ama ne demişler? Camilerde kabri göm, e, insanları e, gömmeyi yasaklamışlar. Neden demişler? Yani her çeşit gelir camide gömer. Bu zaman bir şey olur. Karışıklık olur. Ondan dolayı elhamdülillah bunu yasaklamışlar. Bu da bizim Faydamızdan olmuştur. Yeni camilerde müşkületimiz yoktur. Ama gel gelelim Osmanlı'dan kalan eski camilerde. Hepsinde kabir var. Bunun da fıkhı şöyledir. Eğer bir camidin alanı yani alanı dedik sadece mescidin alanı değil. O caminin alanı, sınırı, havlası bah değil mi? Bahçası, atrafı, evet. havlası bu sınırı, her caminin bir sınırı var. Eğer o caminin sınırında ise bir hükmü var, caminin içindeyse bir hükmü var. Eğer caminin mescidin içindeyse ister kible tarafında, ister arkada olsun, o camide namaz kılınmaz. Caiz değil. Hiçbir suratla caiz değil. Ama caminin bahçesindaysa ise. Burada bunun da iki fukuhu var. Birincisi eğer yandaysa, kible tarafında değilse, bunun bir hükmü var. Kible tarafındaysa bir hükmü var. Eğer yandaysa yandaysa o camide namaz kılınabilir karahiyetle. Karahiyet nedir? Yani kılınır ama zorunlukta. Zorunlukta. Nasıl zorunlukta? Diğer mescit sana çok uzaktır, diğer cami. Gidemiyorsun. Meşakkat oluyor. Meşakkat oluyor. Meşakkat oluyor. Mecbur kalsan kılırsın. Yoksa başkasına gitsen onu tercih etsen Allah rızası daha ecrin var, daha sahaptır. Bu bir. Kincisi eğer caminin önündeyse, kiblenin önündeyse, kiblenin önündeyse, arasında duvar var. Yani caminin havlasındadır, bahçesindadır ama arasında kiblen tarafında duvar var. Burada aynen hüküm dahildir. Karahiyetten kılınır. Çünkü kabrı görmüyoruz biz. Kabrı dışarıdadır. Musalladan dışarıdadır. Ama maalesef maalesef şeytan çok uyanıktır. Bu fitneyi bu şirki bu bid'eti sokmuş bizim ümmete yanında da ne vermiş? Hiç dememiş gidin bunu yanlarda yan arkada cömün. Tam demiş kibleye taraf cömün. Böyle hidayet vermiş onlar, yol göstermiş onlar. Onlar da mübarekler gelmişler ne yapmışlar? Hepsini önde gömmüşler. Bugün de yüzde dokuzan camiler maalesef öndedir. Yanda da olan mecburiyetten yanda gömmüşler. Yer yok yokmuş önde. Bak düşmanımız bizi nasıl yoldan çıkarttır nasıl tevhidimize şirk koşar çok zikidir. Ondan dolayı eğer o duvar olsa kerahiyetten kılınır. Eğer o duvarın maalesef dedik çokunda pencere var. O pencere den kabir görünüyorsa alimler diyorlar caiz değil. Çünkü illet duvar bir illettir hükmü şey ediyor. Kerahiyete sokuyor. O illet kalktığından sonra kabri görüyorsun, namaz kılıyorsun, kabre olup, iticah ediyorsun, yöneliyorsun. O zaman caiz İl değil. E illet ortadan kalkıyor, caiz değil. Bu camilerde namaz kılmak. Ha, şimdi burada bir fıkıh daha var. Bazı arkadaşlara özellikle bunu yönetiyorum. Bu da şudur. Şimdi bu sadece bu meselede değil, bütün meselelerde bu budur. Bazı meseleler var takva babından yapmasın. Aleykümselam. <gülüyor> <gülüyor> Bazı meseleler var. takva babından bunu yapmazsın. Ama bunu cenelleyemezsin. Anlatabildim mi? Cenellesen ne olur? Sen cahil durumuna düşersin. Yani mesela ben çok zenginim. Çok zenginim. Ama ne görüyorum? Kendim çok mutavazi girmiyorum. Yani ben yapabilirim 50 liralık bir gömle gireyim ama gidip 5 liralık bir gömle gireyim. Neden? Nefsimi kırmak için. Millet diyor ya bu zengin adama bak ama böyle girilmiş. Önemli değil. Ben Allah rızası için bunu yapıyorum. Burada ne dememiz lazım? Bu adamı biz gözümüzde büyütmemiz lazım. Bu adam çok övüyadandır diyeceğiz. Neden? Ehli takvadır diyeceğiz. Ama bu ehli takva adam, taksa dese bütün zenginler benim gibi yaşaması lazım. Yoksa vay hallerine ne olur? Cahil durumuna düşer. İcap onu dişler insanlar. Çünkü bu onun için sen eğer bir camide kerahiyetle kılmıyorsan diyemezsin kılana niye kıldın? Senin vay haline sen muhalefet ettin hayır. Madem cevaz var sen haddi aşamazsın. Ha takva bağımından kılmıyorsan eyvallah. Biz sen seni gözümüzde büyütüyoruz. Ama her şey benim takval olsun, takvalı olsun sen küçülürsün. Bilirsiniz bu hadisede ne var? Abu Zerr Radıyallahu anh. Abu Zer çok şiddet kullandı. Mubah meselelerde bile kullandı. Ciddi şanda işte zenginlere vay e ya Hazreti Mavi dedi ya ya Abu dedi. Bunlardan ne istiyor? Bunlar sadakalarını veriyorlar şeylerin zekatlarını. E fakir fukayla bak ama sen bunlardan daha ne istiyorsun? Yok toplamasınlar Allah yolunda ifak etsin. Hazret Maavye anlaşamadı. Şikayet etti halifeye. Hazreti Osman'ı. Hazreti Osman da biliyorsunuz. Takva ehlin imamıdır. İmşak kalbi infakçı. Yani Hazret Osman meşhurdur bu konuda. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kim ceyiş üsürü hazırlasa parasıyla ondan sonra ne yapsa hiç zarar getirmez onu. Kim? Kim tek başına o ceyiş üsürü teciz etti parasını verdiği. Kim yaptı? Hazret Osman'ı yaptı. Aynen Hazret Osman ne yaptı Abu Tuttu nasihat etti Abu Zerra kabul etmedi. Ne yaptı Abu Zerra? Dedi olmaz böyle. Koydu şey altın onu. Bir köye gönderdi, dedi sen gözetim altında kalacaksın. Burada insanlardan şey yap, artık tek başına burada yaşa. Yenge yani bir küçük köyde yaşa. Abu Zerr de fakihidir. O da sahabedir. Yahu dedi o ben Allah'ın emrediyorum ben takvay siz beni böyle ambargo koyuyorsunuz verme demedi. O da dedi Semihne vatana. Eşittik o itaat ettik. Madem halife böyle gördü çünkü Resulullah diyor, halife seni alsa paranı alsa belini kırbazlasa itaat edeceksin. Hatta bazıları gelip geçirirler ya buzer seni niye böyle yaptı. Şeytan buzer ne diyorsun siz yani bu halifedir istediğini yapar. Anlatabildim mi? Çünkü Abu Zer de biliyordu. Kendisi takva babinden söylüyor. Onun için arkadaşlar bu konuda kabir meselesinde de yani sen eğer kılmıyorsan eyvallah. Gözümüzde büyürsün. Şubhattan uzak oluyorsun. işi ciddiyetten alıyoruz. Ama her şey benim bir ciddi olsun. Bunu zorlayamazsın. Cenelliyemezsin. Evet. Allah razı olsun. Ee, Baya fazla ki <gülüyor> e, aynı kardeş muhterem şeyh Yaptığımız dernekçilik işinin gereği olarak gayrimüslimlerle beraber oluyoruz. Çay içiyoruz. Hatta bazen aynı tabaktan yiyoruz. Onlara karşı takınacağımız tavrın sınırlarını çizemezseniz Allah size hayırla karşılık versin. Şimdi gayrimüslim dedi. Evet. Muhterem Şekh yaptığımız dernekçilik işinin gereği olarak gayrimüslimlerle evet. beraber oluyoruz. Değil Çay içiyoruz. Hatta evet. bazen aynı tabaktan yiyoruz. Evet. Gayrimüslim burada bir de bunu tanıtma ta, tanıtması çok önemlidir. Yani kime göre Müslüm, kime göre gayrimüslim? Anlatabildim mi? Yani adam gelip babası cumadan cumaya namaz kılıyor, adamı tekfir ediyor. Mesela gayrimüslimdir diyor. Mesela. Yani bu meseleleri biraz şey yapmamız lazım. Ama biz bu ince meseleyi girmeyelim. Cenelleme diyelim. Yani bir tane gayrimüslim ise. ister Hristiyan, ister Yahudi yani de ata izdir meselen. Bunu ile ne yapabiliriz biz? Tabii bunu bunları kalbimizden kesin buğz etmemiz lazım. Allah rızası için. Sevmememiz lazım. Bu velâ ve'l-berâ babına giriyor. Dost o düşman babına giriyor. Biz gayrimüslümü severiz, buğz ederiz. Anlatabildim mi? Ama aynı zamanda bu celmez anlamına biz bunlardan iyi geçinmeyiz hak hak hukukları muhat etmeriz. Biz onların küfürlerini boğuz ederiz. Ya bu çok önemli meseledir. Bizim düşmanlığımız onlardan kıyamet gününe kayımdır. Hiç bitmez. Anlatabildim mi? Ama maslahat gereği böyle bir maslahatte bir beraber çalış imkanımız olsa çalışırız. Ama öyle bir toplumdayız biz ki elimizde değil. Biz azınlık durumuna düşmüşüz. Böyle toplumda biz bunlardan iyi geçiniriz. Belki davat babından, belki bir de çok gayri Müslüm var, e, musalimdir, bir de muharib var. Eğer savaş açmışsa sana, bunu hiçbir şekilde yakınına geçmek bile caiz değil. Çünkü savaş açmış dinimize. Bunu Allah emretmiş bize, bunu süstürmekten, süstürmenin en başınadır öldürmekten. Ama bunu biz yapamayız. Bunu kim yapar? Devlet yapar, halife yapar. O da nedir? Cihad olur. Ama biz bunu yapmadığımız için bunu kalbimizle bozuleceğiz. Hiç yakınla gitmeyeceğiz. Adam dinimize savaş açmış. Dinimize savaş açmış nedir? Yani bizi öldürmeye çalışıyor, yok etmeye çalışıyor. Ama bugün de toplumumuzda birçoğu musalimdir. Yani hiç karışmıyor. Yani cahildir. Bunları kazanmak için olabilir. Bu konuda iyi geçinmek. Akrabalarımız da var. Bu gayri muslimler yani olabilir ama bu iyi geçinmek e, davat babından olabilir. Güzel ahlak göstermek lazım onlara ama din bir şartla dinimizden taviz vermemek şartıyla. Biz onlardan üstün olmak şartıyla. Onlara güzel ahlakımız göstermemek bir mahsuru yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala ne diyor? Getir. Getir. E, müşrikleri camide bağla. Hatta yesme'i o Allah'ın kelamını duysular camide. Müşrik camiye giriyor. Müşrik necistir. Giriyor camiye Allah'ın kelamını dinlesin. Onun için bu değil ki müşrik biz onu hemen kesip öldürürüz. Hayır. İyi geçinmek ayrıdır. Şey ayrıdır. Bu datayı bilmek lazım. Evet. Hocam son iki soru alalım. Son iki soru alalım biraz uzun galiba cevabı Söne diyor ki mezhepler nasıl ortaya çıktı İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde fazla hadis olmaması ehli rey olduğundan mıdır bu mu soru evet. mezhepler nasıl ortaya çıktı mezhepler nasıl ortaya çıktı İmam Ebu Hanife'nin mezhebinde... Evet, iki sorudur var? yani bu. Birincisi mezhepler nasıl ortaya çıktı? İkincisi İmam Ebu Hanife'ye niye ehli rayı dediler? Hadiste zayıf mı yoksun muydu? Yani. Şöyle soruyor, hadis olmaması rey ehli olduğunda. Şimdi mezhepler nasıl ortaya çıktı? Bunun kaynağı nedir bilir misiniz arkadaşlar? Bunun kaynağı şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıkhi meselelerde, bak itikat değil... İtikad meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem noktayı koymuş. Ümmet bunun üzerinde icma etmiş. Hiçbir müşkületimiz yoktur. Şimdi biz okuduğumuz iman kitabı, akide kitabı aynen Abubakir radıyallahu anh, Ömer gelse bizim meclisimize bir günde hiç gayrimsemez. Diğer aynen biz de bunu Resulullah'tan öğrendik. Hatta noktasına vurgülüne kadar. Bize senetle gelmiş. Nasıl Resulullah'ın hadisleri bize senetle gelmiş? İtikadla bize senetle gelmiş. Bunda hiçbir sorun yoktur. Ama mesele nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itikatta nuktayı koydu, fıkıhta vürcül koydu. Hepsinde mi? Hayır. Yüzde otuzunda, yüzde yirmi beşinde, yüzde yirmisinde ortalama. Bular ne oldu? Resulullah bazen böyle yaparmış, bazen böyle yaparmış, bazen açık kapı koyarmış. Nasıl mezhepler ortaya çıktı? İşte bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amelinden dolayı. Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra, Resulullah var iken dönüyordular Resulullah'a, baştan fetva veriliyordu, her şey bitiyordu. Ama Resulullah vefat ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeler Resulullah'ın fıkhını almışlardır. Varethetu enbiya, peygamberlerin varisleri sahabeleriydi. Alim sahabeler, bütün sahabeler de değil. Ne yapıyorlardı bu sahabeler? Bu yüzde 20, 25, 60 yerine göre meselelerde her çeşit hangi hadisi görmüş, eşitmiş sonra ona göre fetva verildi. Bazen çısı de doğrudu, bazen biri e, yanlış anlamış, bazen biri böyle zannetmiş böyleymiş. Bunun ortasını bulmak, hakkı bulmak kimin işidir? Yine sahabe alimlerin işidir. Tartışırlar aralarında. Mesela bazen Hazreti Ayşe bir şey diyor. Abdullah bin Abbas bir şey diyor. Hazreti Ayşe diyor Allah affetsin İbni Abbas'ı. Bilmiyordu Resulullah böyle yapardı. Bak kisi de aynı sahabedir. Burada alimler nasıl bunu ayır ediyorlar? Öyle bir meseledir ki İbni Abbas konuşuyor bunu ancak Resulullah'ın eşi evde görmüş olur. O zaman İbni Abbas'ın sözüne kalır burada zayıf kalır. Kimin sözü önüne geçer? eşlerinin sözlerine geçer. Neden? Çünkü Resullullah'ı daha çok evde görenler o halde daha çok eşine şehirdiler Resullullah'tasavsallahu aleyhi ve sellem. İşte bundan dolayı sahabeler ihtilaf etmişler. O ihtilafta dört mezhebe gelmiş vesaire ihtilafler fıkhi mesele ortaya çıkmıştı. 2. soru e, e, niye Abu Hanife'ye ehraî demişler? Hadis azıdır mezhebinde. Yani öyle de diyebilirsin, öyle de Değil. Çünkü neden İmam Abü Hanife zamanında hadisler hala pek yayılmamıştı, tedvin edilmemişti. Sahabeler bütün şehirlerde yayıldılar. Her sahabanın yanında hadisler vardı, gittiler. Ne oldu mesela? Mesela sadece hangi üreye, hangi sahabe girdi, onun fikri girdi. Irak'a i̇bn Mes'ud genelde onun yanındaki sahabeyi. i̇bn Mes'ud ama baş sahabeydir, fakihidir. O fıkhı yayıldı Irak'ta. Mekche'de İbn-i Abbas'ın fıkhı yayıldı. Ondan dolayı Abu Hanife zamanında da hadis uydurmaları çok çıkmıştır o zamanlarda. Ondan dolayı çok titiz hadis almakta. Çok uğraşırdılar. Hadisin senedini bakmakta, incelemekte çok uğraşıyorlar. Bir de burada uzmanlık alanı çıktı. Hadis uzmanlık alanı, seneti anlamak alanı çıktı. O da yeni hele tam olmamış. Ne zaman Hazret Abu Hanife'den sonra o tam şey oldu. O medreseler kuruldu. Hazret Abu de o kadar hassas ehli takva imandır çünkü. Ne yapıyordu? Her hadisten amel etmiyordu. Hatta ki onun yanında gerçek sahih ol, ol, o, olsun diye. İşte Tam sahih olmadıkça hadisten amel etmiyordu. Onun için Abu Hanife, rahmetullahi, Aleyh diyor ki biz Allah'ın kitabı, sonra Resulullah'ın sünneti, sonra sahaba ondan sonra biz iştahat ederiz. Eyvallah. Yani ne diyor? Kitap, sünnet, icma. E zaten Ehl-i Sünnet bu üç meselenin üzerine durar. Tencere üç taşın üzerine durar. Ehl-i Sünnet bu üçün üzerine durar. Buradan Abu Hanife ne yaptı? Bulmadığı hadisleri Allah rahmet eylesin ona takmine yaptı, ihtihad etti. Caiz mi? Evet, caizdir. Yani sen orada bir meselede Resulullah'ın hükmü yok ne yapacaksın? İhtihad edeceksin. Ama neyle ihtihad edeceksin? Keyfi değil. Ölçülerine göre, kurallarına göre, kaidelerine göre iştihad, öl ihtihad etti. Ama Subhanallah Abu Hanife ehl Sıdık olduğu için birçok meselede iştihad etmiş Resulullah'ın hadisi var yetişmemiş ona ama yetiştiğinde iştihadının yüzde sekseni isabetli çıkmış. Yüzde seksenden fazla bile. Çünkü bu yüzde şeydir tam sınır değil yani seksen beş 80 seksen civarında doğru çıkmış. Bunu nereden biliyoruz? Nereden biliyoruz? Bir hadisçi geldi. O da böyük imamdır da, O da İmam Şafii'dir. Abu Yusuf oturdular. Tartıştılar. Abu Yusuf, Abu Hanife'nin mezhebinin üçte birinden döndü. Neye döndü? İmam Şafii'nin mezhebinin. Niye döndü? Çünkü İmam Şafii yanında hadis var. Her döndüğünde de böyük adamın telebesi olduğu için ne diyor? Vallahi diyor. Eğer benim arkadaşım, yani imamım yanımda olsaydı o da dönerdi benimce. Ne demektir bu? Kim buna böyle öğretti edebi hakka boyun eğmeyi? E, işte, Aksız temelde Abu Hanife var Rahim Hanım. Eğer ray değilmesi Abu Hanife'ye neden dolayıdır? Bu meseleden dolayıdır. Bu meselede nedir? Adam iştihad etmiş. Ha bilerek etmiş, hadisi bırakmış etmiş, haşa o kefa. Bunu hiçbir Müslüman etmez. Muniye'den, Müslümanlıktan Allah kudüsün çıkabilir. Evet, öyle. Son e, soru alalım hocam. Yani soru çok ama isterseniz bir a, tane alalım. Olur. yazıyorlar mı? Tabii, soru çok. Önemliler evet. ne? Oluyor? E, diyor ki, ben şunu mana olarak sorayım, direkt okumayayım. Hocam bir kardeş var, e, bunun niyeti evlenmekmiş. E, bu bayanın resminin birisinin aracılığıyla elden alabilir mi? Veya internet aracılığıyla bilgisayardan kendisine resmini göndermesi caiz midir? Yani arkadaş evlenecek ama birisinin aracılığıyla onun resmini getirecek veya internet aracılığıyla bilgisayardan gönderecek. Yani bunun aslı nedir? Eğer bir tane bir kadınla evlenmek istiyorsa niyeti de evlenmek ise Allah rızası için. Evet onu görebilir bir mahsuru yoktur. Yani resim değil şahsen gidip görebilir ama mahreminin yanında görebilir. Ama bugün de teknoloji değişti. Dur hele bir kızı göreyim. Eğer bakayım bana şey ise, uygunuysa yani eğer o kız e, baksa o erkek sadıktır. Bir de yanında onun istişare var ise veli amrı onunla beraber resmini gönderebilir. Bir mahsuru yoktur. Ama tek başına kız internette Kadın internette, yani Facebook'ta, yani bilmem nerede, bir bir denilen arkadaş oldu, e, tamam inandım ya bu evliya Allah gibidir, böyle yazı yazıyor, ondan sonra tuzaktır, Bu şeytanın işleri çoktur, bu kapıyı açmak hiçbir şekilde caiz değil. Ondan dolayı yani özellikle biz bacılarımıza nasihatimiz şu, yazılara aldanmayın, yazılar yanlıştır. İnsanı onun için Resulullah demiş evlilik veli şerttir. Çünkü kadını Allah Teala öyle ince yaratmış, hassas yaratmış ki ince söz onu ne yapar? Eritir. Kadının anahtarı tatlı sözdür. Ondan dolayı e, ama erkek fark eder. Yani onun için kızın velisi fark eder bu adam sadık mı sadık değil. Kadın at, atifelidir yani. Duygusaldır. Bu kapıyı yani fazla açmayın. E, fitneye bir kapıdır Allah kurusun. Diyor ki hocam İmam Bukhari'nin İmam Ebu Hanife'yi tenkil edip hadiste zayıf saydığı doğru mudur? E bu şimdi biz dedik bir hadisçi var bir fıkıhçı var. bu çizim, Yani iki tane doktor var. Biri batinidir, biri kemiktir. Şimdi e, o onu tenkit edebilir mi? Evet edebilir. E, batini doktor, iç iç hastalığı, iç hastalığı doktoru di, diyebilir bu çemikçi, iç hastalıkta anlayamaz. Doğru mu? Doğrudur. Her çeşin bir uzmanlığı var. Hocam ee, yeter isterseniz. Daha tamam. Mı? Eğer önemli soru varsa bir tane de al, ondan sonra gitsin. Yok mu yoksa? Tamam yeter inşallah hocam. Tamam.